Radyo Tiyatrosu Vahşi Oyun Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Fredrik Dard Uygulayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Hayır, yerin dibine batsın böyle işme. Sonunda bu maden hepimize mezar olacak arkadaş. Olacak ya. Bizden önce yüzlerce kişiye mezar olmuş. Bize de olacak tabii. <Gülüyor> İyi ama yapacak başka bir şey var mı arkadaş? Mademde çalışmadım böyle zor olduğunu bilseydim ...hiç sözleşme imzalar mıydı? Haklısın Santos. Daha 21 ay bu kara cehennemin içinde esiriz. <Gülüyor> Hem de ne esiriz. Hay dost Hadi... Bir an evvel çıkalım şu lanet olası çukurdan da kafayı çekmeye gidelim. Yok ben gelmeyeceğim. Neden? İstemiyorum. E, biliyorsun bu gece şehirden kiralı kızlar geliyor Santos. Ya. İnsan böyle bir fırsatı kaçırır mı yahu? Biliyor musun umurumda bile değil. Ama kızların hepsi de birbirinden güzelmiş Santos. Ha, ama konsülyodan daha güzel olamazlar değil mi? Konsülyo mu? Madem müdürü Kapatas'ın karısı mı? Evet o. E, aman Allah'ım delirmişsin sen çıldırmışsın. Yo. <gülüyor> evet evet evet mutlaka çıldırmış olmalısın dostum Neden Nedeni var mı Müdür Kapatas'ın karısına göz koyduğun için Santoz Kapatas kim biliyor musun sen Evet biliyorum e Bu madenin müdürü Bu madende çalışan 2500 işçinin korkulu rüyası Ve bu kasabadaki en zengin insan Ve de herkesin korktuğu bir adam Ee madem öyle dostum Ne demiyor o azılı adamın karısını ağzını alıyorsun ha Dostum ...kafada senin karısına göz koyduğunu bir duysa... Evet. ...kafanı bir anda bedeninden ayırır. Bak kuruyor. Bayan konsülüyor çok güzel bir kadın. Çok güzel gözleri var. Duruşu, endamı, her şeyiyle çok güzel. Sen, sen o kadını nerede gördün ki? Ha? <gülüyor> Geçenlerde alışveriş yaparken gördüm. Öyle güzeldi ki oryom. Ah, bu kömür karası uğursuz kasabanın... ...sanki taçsız bir kraliçesiydi. Kısa bir an için... ...göz göze geldik. Ama... O kadarı, o kadarı yetti ona aşık olmam için. Amanın. Yetip de arttı bile. Amanın dostum. Sen resmen ölüme susamışsın arkadaş. Azrail'e ile geldi canımı al diye bağırıyorsun sen ya. Hadi hoşçakal oraya. Hey. Gece evde görüşürüz. Dur, dur, dur. Nereye gidiyorsun? Bayan konsülöye. Yapma dostum. Bay Kapataz seni görürse öldürür. Bay Kapataz beni göremez. Çünkü o da bu akşam diğer madenciler gibi şehirden gelen kiralık kızlarla oynaşmaya gidecek. Hay Allah. Im. Ah konsülyo. Varlığımdan haberim bile yok ama... ...beni öyle bir yaktın ki... ...yüreğimdeki bu aşk ateşi... ...gün be gün daha da alevleniyor. Seviyorum seni konsülyo. deliller gibi seviyorum. Ölüm bile sevdamın yanında... ...hiç kalır. Hadi. Hadi bir saniye olsun şu perdeyi... ...aç da dışarıya bak. Aşkınla aklını kaybeden Santos... ...seni bir kere olsun görsün. Ah. Ne olursa olsun içeri girip onunla konuşacağım. Onu göreceğim ve Santos seni seviyor diyeceğim. Hadi cesaret et Santos. Hadi. Hadi çal kapıyı. Biliyorsun ki Consuelo evde yalnız. Ah. Ha? Kapı açılmış. Evet. İşte kapı açıldı. Şimdi salona doğru yürü. Hadi yürü Santos. Consuelo mutlaka oradadır. Çok heyecanlanıyorum Hey sen ne arıyorsun burada <gülüyor> Bayan yo. Konsülü... Evet evimde ne aradığını sordum. Şey ben Kekelemeyi bırak da ne istediğini söyle Pek de yakışıklıymışsın Adın ne senin bakayım Santos bayan Buraya niye geldin Santos ...hadi korkma söyle... ...şey... şey, şey sizi, ...sizi... ...yani görmeye... ...sizi görmeye geldim... ...öyle mi... Evet. ...gördün işte beni... ...başka... ...başka... ...yani başka... ...hiç... ...sadece sizi... ...görmek istemiştim o kadar... ...benim kapatasın karısı olduğumu biliyorsun değil mi... Ah, ...bilmez miyim tabi biliyorum... ...peki ondan korkmuyor musun... ...yo hayır... ...korkmuyorum... ...ama o sizin müdürünüz... ...sizi ekmek evet. veren... ...para kazandıran bir adam... ...hangi iş hangi para... Aklı başında bir insan bu madende çalışarak para kazanamaz. Bu madende ancak ölür. Buraya bunları anlatmak için gelmedin herhalde. Hayır, hayır. Sadece sizi görmeye geldim. Ben, ben size... Yani aşığım size ben. <gülüyor> Sahi mi? <gülüyor> ah ne güzel. Yıllardan sonra ilk defa kocamdan başka bir erkek bana aşık olduğunu söylüyor. <gülüyor> Sen aklını kaçırmışsın delikanlı ne? Medeni hayattan uzak bu kahrolası kasaba seni çıldırtmış olmalı Sizi sevmek çılgınlık mı bayan konsülü? Kabatas gibi sert acımasız vahşi bir zalimin kadının sevmek Korkmadan onun evine girip bunları söylemek pek akıllıca bir iş olmasa gerek Kocanızdan korkmadığımı söylemiştim Sadece cesaret bir işe yaramaz Santos. Akıldır önemli olan. Ne demek istediniz anlayamadım. Kocamdan korkmuyor olabilirsin. Ama onun bir el hareketiyle binlerce maden amelisi... ...sadece yağ çekmek için onun yardımına koşabilir. Sonunda da zararlı sen çıkarsın. Umrumda bile değil. Benim duygularım var. Ve duygularım sizi sevmeme emrediyor. Defol Santos. Ne? Defol dedim köpek. Duymadın mı? Defol. Ama ben... Al bakalım. <gülüyor> Bana... ...bana vurdunuz... ...defol dedim serseri! Aa, aa, aa. Ölmeyi bu kadar çok istiyorsan... ...sebebi ben olmak istemem. Git hadi! Kahrolu sıca... Kahrolasıca vurdu bana vurdu sevdiğim kadın vurdu ee, <gülüyor> Santos sen misin? Hadi yat uyu yat uyu yat Hey ee, hey hey hey yüzünün hali ne? Ne varmış yüzümde? Ne olduğunu sen bilmiyor musun? Yanağının biri şişmiş ve sanki tırnaklanmış gibi kanıyor Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum Nasıl bilmiyorsun be? Ya boşver biri yaptı işte bilmiyorum Acıyor mu? Evet ama yanağım değil Yüreğim acıyor, Horyo. Yüreğim. Yüreğin mi? Evet, yüreğim. Yahu senin neyin var bu gece, Santos? Sen kadınlara bayılırdın. Ama bu gece Hı -hı. bizimle gelmedin, içmedin. Şimdi de yanağın şişmiş bir razı yüreğim yanıyor diyorsun. Sen bunu anlayamazsın, Horyo. Yürek yangını başka bir şeye benzemez. Uh, iyi ne halim varsa gör, yatıyorum ben. <Gülüyor> yat bakalım, yat. Yat, Santos. Hı? <Gülüyor> Santos, sen ağlıyor musun? <Gülüyor> Ay, sen ağlıyorsun Santoz Neden Bir şey sorba uğruyor Kaderine mi ağlıyorsun yoksa Belki de Bak kadere ağlamak neticeyi değiştirmez dostum Neden sen de bizim gibi meyhaneye gelmiyorsun he? İçiyoruz kavga ediyoruz Şarkı söylüyoruz Sonra da yerlere düşüp sızıyoruz Ah Santoz Başka türlü dayanılır mı bu hayata Neyse neyse hadi Sen yat uyu Sabah olmasına bir kaç saat var ...biraz uyu, yoksa yarın madende uyur kalırsın dostum, hadi. Ee, hey, hey Sartoz! Kalk, kalk hadi, birinci düdük çaldı. Kalk sana be! Gördüyü duymadın mı dostum? Kalk hadi. Gitmiyorum ben oraya. Ne dedin? Ne dedin sen? <gülüyor> Gitmiyorum dedim. Artık madene inmeyeceğim. Çalışmayacağım. Bitti bu iş oraya. Delirdin mi Santos? Neyin var senin? Hasta mısın yoksa? Evet, hastayım. Ateşin var mı? Evet, var. Başın da ağrıyor mu dostum? Öyle gibi. Nerelerin ağrıyor? <gülüyor> ne bileyim ben? Her tarafım ağrıyor işte. Sen bilirsin. Adın okunduğu zaman Kapatas küplere binecek arkadaş. Şimdiden söyleyeyim. Kapatas'ın canı cehenneme be küplere binsen olur binmese sen bilirsin arkadaş. Hadi eyvallah. Güle güle. Aa! Kapa lanet olası çenelerinize. Dinleyin beni. Yoklama yapıyorum. Ya susun. Magunilaz. Burada. Suarez. Burada. Auro. Burada. Santos. Santos. Ee, hastaymış efendim. Ne hastası be? Nesi varmış o hayvanın? Bilmiyorum hasta olduğunu söyledi. Ya eh, anlaşıldı. Tamam sayım bitti. Herkes ocağa. Herkes ocağa. Herkes <Gülüyor> ocağa. Gel. Senyor Kabatas Ne var? Şey efendim bir işe eksik Kim? E, Santos Hatırlayamadım Ha şey yani şu genç iri yarı yakışıklı olan Ha hatırladım neden yokmuş peki Benim e, arkadaşı hasta dedi e, Bilmiyorum doğru mu Belki de kaçmıştır Kaçmalama Mikuel bu kasabadan hiçbir yere kaçılmaz Sınıra en yakın yer 200 kilometredir Ve hiç kimse Kordiller dağlarını aşamaz Aşmaya kalkışanların hepsi ama hepsinin cesetleri akbabalara yem olmuştur. E, şey efendim o halde adam hakikaten hastadır. Doktoru gönderin muayene etsin. E, numara yapıp yapmadığını da anlamış oluruz. Yok hayır. Doktor Sarhoş'un teki. Artık o kimseyi doğru dürüst muayene edemiyor. Ben kendim kontrol ederim Santozu. Eğer hasta değil de kaytarmak için numara yapmışsa... ...elimden çekici var demektir. <Gülüyor> Hey Santoz kapıyı aç İçeride olduğunu biliyorum aç şu kapıyı Santos. Sarsam herif aklın sıra uyuyor numarasıyla beni kandıracağını mı sanıyorsun Aç hadi şu kapıyı Anlaşıldı açmamakta kararlısın Ama kırarak da girmesini bilirim içeriye Söylemiştim sana kırarım demiştim kapıyı Lanet olsun o da ne? Vay canına. Santos kendini asmış... ...intihar etmiş. Doktor. Senor kapataz. Buyur, buyur Yine mi içiyorsun be adam? Bu saatte de içilmez ki. Bu uğursuz kasabada... ...işeyip de ne yapacaksın ki? Ya? Kadıyı bırak da işçi lojmanlarına git. On iki numaralı dairede kalan Santos adlı bir işçi intihar etmiş. Ya ölmüş mü peki? Ne bileyim ben doktor sensin git bak. Ben odaya girdiğimde tavanda sallanıyordu aşağı indirdim. Bana göre ölmüş. Sana iki işçi göndereyim de bir mezar kazdırıp gömdür onu. Yavaş yavaş yavaş zarar yavaş. vermeyin. ...sersep herifler. önce boynundaki ipi çıkartın be... ...köpek sürüdür gibi sürüdür mü ceset he? Hey doktor, ay doktor. Ay, ay, ...ne versene... ...bu adam, bu adam ölmemiş doktor... Ay, ölmemiş mi, yaşıyor mu yani? Evet az önce gözünü açtı bana baktı... ...sonra e tekrar ya? kapattı... Vay vay vay vay, çekil kenarda bir kontrol edeyim şunu... Ay, oh, ...hakikaten ölemiş yaşıyor bu adam... Çabuk muayenehaneme götürün bu adamı Eee gömmeyecek miyiz Sersem yaşayan adamı nasıl olur da gömersin ha? Ne bileyim kapataz biri canına kıymış gidin gömün demişti bize Sonra neden gömmediniz diye bize kızmasın da Kapatasın da sizin de canınız şeyhaneme Hadi ne diyorsa bunu yapın Aptal aptal durmayın da götürün bu adamı muayenehaneme <gülüyor> Su, biraz su. Iskebe su mu? Su, ısıraritten lazım kurtul. Tamam tamam tamam. <Gülüyor> Heh, al bakalım, hadi aç. <Gülüyor> sağ ol, <Gülüyor> sağ. Ol. <Gülüyor> Neredeyse. Susuzluktan ölecektim Şimdi söyle bakalım neden intihar kalkıştın ha Şey öldü sanmıştık Tam mesajlar seni gömecekti ki Gözlerini bir ara açmışsın Yoksa şu anda diri diri toprağın altında olacaktı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden canına kıymaya kalkıştı bakayım Bilmiyorum Yoksa madende çalışmaktan yılgınlık mı gelmişti <gülüyor> sana Yalnız madende değil ...her şeyden yılgınlık geldi. Haklısın, haklısın. Bu lanet olası uğursuz kasabada... ...insan altı ayda çıldı Vakı ben de bir nevi işte. Kendimi işkiye verdim. Uyandığım zamanlarda hep işiyordum. <gülüyor> ah, yaşanmaz burada yaşanmaz. Ne kadın var... ...ne de eğlenecek başka bir şey. Sağa baksan kömür... ...sola baksan kömür... karalarmış maden işçiler. <gülüyor> evet, öyle. Evet. Hmm. Bir şey soracağım ha. Kim kurtardı beni İnanmayacaksın ama Kapataz kurtardı seni Ne kapataz mı ha. O kahrolası herifin elinden gelse işçiyi öldürür mü Yoklamadan ha. senin için hasta O da senin kayttırıp Kayttarmadığını anlamak için Evine ha. gidince sünif tavanda Avize gibi sallanırken Görüp hemen boynundaki ipi Kesivermiş Hayret evet. ...adamın insaflı zamanına denk gelmişiz nedir? Sonra da buralar verdi. Evime gitmek istiyorum. o neden acele ediyorsun ki? <gülüyor> yoksa... <gülüyor> ...yoksa canına kıymayı mı düşünüyorsun tekrardan he? Bence bunun için acele etme evlat. Ya sen... ...sen hiç deniz gördün mü? <gülüyor> Hayır görmedim. E o zaman benden sana nasihat... ...denizi görmeden öleyim deme sakın he. <gülüyor> deniz nasıl bir şey... ...şey... ...deniz... Deniz, ...deniz gökyüzü gibi bir şey... ...başlı başına bir alem evladım... ...bak... ...böyle kapkara kömür gibi değil... ...masmavi bir rüya alemidir deniz... ...ah biliyor musun? ...seni görür görmez bu çocuk... ...Allah'ın <gülüyor> emriyle denize girmeden... ...ölecek adam değil diye düşünmüştüm ya... ya. ...şimdi neyse... Işte ...ben yine çok konuştum bugün... ...oo... öğren olmuş... ...benim yemek yemem lazım. Sen de acıktın mı ha? Yok hayır. Ben eve gitmek istiyorum. Yarın gidersin. Sana vereceğim ilaçlar var da. Öyleyse neyse. Ben yemeğe gidiyorum. Yarım saat sonra gelirim. Kaderin cilvesine bak. Ben onun karısı uğruna... ...intihar etmek isterken... ...kocası beni kurtarıyor. Adam bir bilse ki... ...karısına sevdalı olduğumu... Ha? <gülüyor> O da ne? Santos. Sen, sen aman Allah'ım. Rüya mı görüyorum? Hayır rüya görmüyorsun. Sen sen konsülüyorsun. Konsülüyor. Evet benim. Buraya dün gece seni evden kovduğum için... ...özür dilemek için geldim. <gülüyor> özür dilemek mi? Benim yüzümden mi canına kıymaya kalktın? Evet. Ben senin için... Çok güzel duygular beslerken sen beni kovdun. Hem de kapıdan köpek kovar gibi. Ama bunu ben... senin iyiliğin için yaptım Santos. Ben... Ne iyiliğiymiş bu? Kapadaz her an için çıkıp gelebilirdi. Seni evinde karısının yanında gördüğü zaman da işkenceler altında öldürürdü. Eğer sana sert davranmasaydım belki de gitmekte gecikecektim ve Kapadaz'a yakalanacaktım. <Gülüyor> Santos, beni çok mu seviyorsun? Evet. Hem de çok. Ne kadar çok? Gökyüzü kadar. Peki sen de beni seviyor musun? Evet ben de seni seviyorum. Hem de o ilk karşılaştığımız günden beri. <gülüyor> yani yani sen de beni seviyorsun öyle mi? Evet ama bir daha intihar etmek gibi bir çılgınlık yapmak yok tamam mı? <gülüyor> tamam tamam sen yora. Bir daha yapmam. Ne zaman çıkıyorsun buradan? Yarın. Neden sordun? Akşamları bizim evin bahçesindeki büyük tün ağacının yanına gel. ...neden? Kapat uyur uyumaz orada olacağım. Seninle her gece o ağacın dibinde buluşalım. <gülüyor> tamam mı? Tamam mı ne demek? Bundan böyle her akşam o ağacın altında bekleyeceğim seni konsülüo. Her akşam. Geleceğim Santos... Evet Karnımızı az duyurduk Tamam Oo, Bakın bakın hele kimler Şereflendirmiş muayenehanemizi. Hoş geldiniz sen ora Şey Birinin intihar ettiğini duydum da Merak edip bir bakayım dedim Yetmişsiniz sen oraya. Gördüğünüz gibi Santos'un durumu iyi Tehlikeyi artması ee, Neyse ben artık gideyim İyi gül güzel oraya iyi günler. Oh şanslı adamısın Santus. Neden? Ah ah şu kör kasabada topu topu bir güzel kadın var. O da seninle öyle gidiliyor güzel. Oraya şu tarağını versene. Al bakalım. Yahu sen her akşam böyle süslenip püsledim... ...nereye gidiyorsun Santos? Ben mi? Hiç, hiçbir yere gitmiyorum. Yalan söyleme Santos. Mutlaka bir kızla buluşuyorsun sen. Yok canım. Yoksa her akşam böyle enseyi kulağa düzeltmezdim. Hadi, hadi söyle bakayım kiminle kırıştırıyorsun? Söyledim ya, bir yere gitmiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? İki gün önce kendini asmaya kalkmıştın... ...şimdi ise ispinoz gibi keyifli keyifli... ...şakıyorsun. <gülüyor> Sadece yaşamaktan zevk almaya başladım Orio. Neyse. Hadi, hoşçakal. kal Gece görüşürüz. Güle güle. Güle güle. <gülüyor> Senin benden gizlediğin numaran var ya. Önünde sonunda ne olduğunu ortaya çıkaracağım. Santos Nerede kaldın konsolio bu gece geciktin Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Ne yapabilirdim ki Kabatas ancak sızdı ya. Beni özledin mi Özlemez olur muyum Bütün gün ocağın dibinde kömür çıkartırken Aklımda hep sen vardın konsolio Ben de hep seni düşünüyorum santos ha. Dün gece rüyamda ikimizi gördüm Ya. Birlikteymişiz Buradan çok uzaklara gitmişiz Deniz kıyısında bir yere Yalnız sen ve ben Aha. El ele denize girip yüzüyoruz, çılgınlar gibi eğleniyoruz. Deniz kıyısında ya sen hiç deniz gördün mü konsülü Elbette gördüm. Ya sen? Ben ben görmedim. Ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Gökyüzü gibiymiş, sonsuz, tükenmez bir mavilikmiş. Santos, kaçalım seninle, uzaklara, çok uzaklara gidelim. Ne dersin sevgilim? Kaçmak mı? Evet kaçalım, uzaklara gidelim. ...çok uzaklara... ...bizi kimsenin bulamayacağı diyarlara... ...orada ikimiz baş başa yaşayalım... ...ne dersin? Şey bilmiyorum konsülüo... ...hiç aklıma böyle bir şey getirmemiştim... ...ne diyeceğimi bilemiyorum sevgilim... ...beni sevmiyor musun? Benimle ömür boyu bir arada olmak istemez misin Santos? İstemek mi? Bu hayatta en çok arzu ettiğim şey konsülüo... ...hayallerim hep bunun üzerine kurulu... ...seninle evleniyoruz... ...çocuklarımız oluyor... ...ikimiz birden mutluluklar aleminde yaşıyoruz... ...kahrolası ocağın yüzlerce metre altında... ...karalara batarak... ...hep bunları hayal ediyorum ben. O zaman gidelim. Kaçalım buradan Santos. Bu kömür karası... ...kasabadan bıktım usandım. Bir an önce terk edelim burayı. İyi de nereye kaçacağız konsülü? Şili'ye. Şili'ye mi? Evet. Dinle bak. Ne zamandır planlıyordum bunu. Önce sen kaçacaksın. Hı -hı. Kordi dağlarını açtıktan sonra... ...Lapaz'a gidip orada beni bekleyeceksin. Gelecek ay Kapataz'la beraber... Birkaç günlüğüne biz de La Paz'a gideceğiz. Orada seni bulup birlikte Şili'ye kaçarız. Ne dersin? Başarabilir miyiz bunu? Kordil dağlarını daha bugüne kadar canlı olarak kimse aşmamış. Herkes öyle söylüyor. Elbette başarırsın. Sevdanın aşamadığı dağ, geçemediği geçit olmaz. Sevgi engel tanımaz Santos. Tamam. Eğer kaçmamızı bu kadar istiyorsan kaçarız. Peki ne zaman kaçmamı istiyorsun? Birkaç gün sonra. ...beni orada rahatça bekleyebilmen için sana para da vereceğim... ...bende çok para var... ...yıllardan beri kaçabilmek için biriktirdim bu paraları... ...Kapataz'ın içip de kendinden geçtiği gecelerde... ...cebinden sızdırıp biriktirmiştim bu paraları... ...göreceksin bak... ...Şili'de seninle çok mutlu olacağız Santos... ...orada deniz kenarında beyaz bir evde oturacağız... ...deniz kenarında mı? Evet deniz kıyısında... ...duvarları beyaz badanalı bahçe içinde bir evde yaşayacağız... ...orada kömür yok... ...kömürün kara rengi de hiç yok Santos... Orada sadece gökyüzü ve deniz var. Nereye baksan insanı yaşama bağlayan... ...yaşama sevinci veren mavi rengi görürsün. Ve biz seninle orada birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla birlikte sandın. Neredeydin bu saate kadar bakayım? Sen uyumadın mı daha oraya? Hayır. Sen söyle hadi neredeydin bu saate kadar? Hiç. Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım. Yalan söylüyorsun. Bu gece seni takip ettim dostum. Ve ya. ne yaptığını gördüm Santos. O kadınla buluştun. Kapatas'ın karısı öyle buluştun. Evet gördüysen gördün. Ne yapayım yani? Ay be. Helal olsun sana arkadaş. Hem de Kapatas'ın karısıyla. Doğrusu cesur adammışsın ha. Söyle bakayım o şırfıntı seni nasıl tavladı ha? sözlerine dikkat et oluyor Konsolyoya şırfıntı deme mi ya ne diyeyim dostum o resmen bir şırfıntı işte evli bir kadın bekar bir erkekle karıştırırsa şırfıntıdır o anlaşıldı mı Şırfıntı işte şırfıntı. sana Te sözlerine dikkat etmedim mi al bakalım <gülüyor> <gülüyor> Santos vurdum bana o kadın için dostuna vurdum onu Ama arkadaşına sana sana vurdun. söylemiştim sana söylemiştim Konsoliyo için şerfıntı deme demiştim. Ne olursa olsun vurmamalıydın bana. <gülüyor> Yapmayacaktım bunu. <gülüyor> tamam tamam bak. Affedersin Oryo. Sinirlerime hakim olamadım. Vurdun ama bana vurdun işte en yakın arkadaşına vurdun. Bak dedim ya sinirlerime hakim olamadım. Ben ben o kadını seviyorum. Anlıyor musun? Seviyorum o kadını ben Oryo. Peki o da seni seviyor mu? Seviyor tabi. ...hem de çok seviyor. Benim için deli oluyor o. Ama Kapataz bunu öğrenirse ikinizi de öldürür dostum. Kapataz öğrenemeyecek. Neden? Çünkü çünkü biz... oraya <gülüyor> sana güvenebilir miyim? Elbette. Bizim başka kimimiz var ki bu lanet olası kasabada? <gülüyor> tamam, dinle öyleyse. Konsolya ve ben... ...yani ikimiz kaçacağız buradan. Ne? Kaçacak mısınız? Nereye, nasıl? Şile'ye. Önce ben gideceğim. Sonra o yanıma gelecek... Deniz kıyısında beyaz bir ev satın alacağız Orada birlikte mutlu olacağız Bunu sana o mu söyledi Evet beni seviyor Beni çok seviyor Benimle yaşamak istiyor Hadi be hadi siz ikiniz de çıldırmışsınız Neden Şili, Şiliye kadar nasıl gideceksiniz bakayım Yaya tabii Yaya ha. Sen ne dediğinin farkında mısın butala Şili buradan yüz seksen kilometre tutar bir lokma ekmek bulamayacağın köysüz kentsiz yüz seksen kilometrelik bir dağ yolunu canlı olarak aşacağını mı sanıyorsun sen? Evet aşamazsın dostum gidemezsin bak Santos Kordil dağlarında gitsen gitsen, gitsen günde ancak on beş kilometre yol alabilirsin anlıyor musun? Bu hesapla on on iki gün aç ve susuz kalacaksın kabatas kaçtığını öğrendiği an peşine polisleri takacaktır dostum. Polislerin hepsinin de altında katırlar var. Diyelim ki polisleri atlattın. Onlara yakalanmadın. Daha başka birçok tehlike kol geziyor. O dağlarda dostum kısılderiller var. Zehirli yılanlar var. Sen aklını oynatmışsın Santos. Silahsız ve yaya bir şekilde bu yolculuğa çıkacağına... ...geçen günkü gibi kendini tavan as daha iyi olur. <gülüyor> ne olursa olsun deneyeceğim oraya. Ne olursa olsun aşkın gözü kördür derler. İnanmayacaksın ama benim gözüm de öyle kör oldu işte... Ne yolun uzunluğu... ...ne de tehlikeler umurumda bile değil arkadaş. Santos. Ne var? Dün gece senin söylediklerini uzun uzun düşündüm ee? arkadaş. Hani şu kaçma işini. Eee? Sana bir teklifim var. Neymiş? Ben de seninle bu tehlikeli maceraya katılmak istiyorum. Ne? Yani sen de mi buradan kaçıp şiraya gitmek istiyorsun? Evet. Bıktım. Yıldım artık bu madenden arkadaş. Bu kahrolası madende iki yıl daha çalışmaya dayanamayacağım. İyi ama dün gece bu işin bir çılgınlık olduğunu söylüyordun bana. Şili'ye gidemeyeceğimi söylüyordun. Evet evet ama ben sana yaya olarak bu işi başaramayacağını söylüyordum. Oysa altımızda iki tane katır olursa pekala bu kaçışı gerçekleştirebiliriz. İyi ama katırları nereden bulacağız? Kapatasın ahırından dostum. Onun katırlarını çalacağız. Delirmişsin sen. Yahu kapatasın katırlarını nasıl çalarız? Bak katır deyip geçme dostum çok güçlü ve dayanıklı hayvanlardır. İstediğin kadar yük yükleyebilirsin ve ayrıca süratli de yol alırlar. Aşla ve susuzluğa da dayanıklıdır o hayvanlar. <gülüyor> İyi ama buna hırsızlık derler. Boşver boşver ne derlerse desinler. Sen Şili'yi düşün Santos. Eğer Şili'ye varırsak çektiğimiz bütün sıkıntılar sona erecek. Orada sen de ben de mutlu oluruz arkadaş bu bizim için bir şans demektir. Ha. Sen tek başına beceremezsin bu işi ama birlikte olursak, hele altımızda da katırlar olursa. Peki katırları nasıl çalacağız? Sen orak konsolyaya söylersin. Kaçacağımız gece Kocaz'ı kapatasa birkaç bardak fazla içki içirdi mi bu iş oldu demektir dostum. Kocaz uyuyunca konsol o pencereye beyaz bir mendil bağlar ve biz de ağıra girerek katırları çalıp kaçarız. Ha. Hayır anlaşılan kapatas daha uyumamış Göreceksin bak Santos Her şey yolunda gidecek Evet, Kadırlara biner binmez hemen yola koyulacağız Ben uzun yol için Yanımıza gerekli olan her türlü yiyecek ve içeceği aldım Peki Kapatas katırlarının çalındığını öğrendiği zaman Peşimize düşmez mi Düşmez olur mu ama kapatas sabah olmadan Bunun farkına varamaz Sabah olduğunda da biz çoktan bu kazabadan Uzaklaşmış oluruz düşün Bütün gece hiç uyumadan yol alacağız bu da en azından 50-60 kilometre demektir. Bizi yakalamaları imkansız oldu. <gülüyor> tamam. Bak işte mendili bağladı konsülü. Kapataz uyumuş oluyor. Bak bak mendili görüyor musun? Şşşş yavaş yavaş. Tamam hadi. Şimdi hemen ağır'a gidip katırlar alalım. Şşşş unutma. Nal seslerinin duyulmaması için katırların ayaklarına bez bağlayacağız. Hadi. Tamam. <gülüyor> Sera oh, yola çıkabiliriz. Zaman, Vakit zaman. Santos. Santos. bu. Oh, sen git ben yetişirim. Tamam. Dostum fazla geçikme. <gülüyor> konsüluyor. Vedalaşmadan mı gidiyordun sen? Şey, Oreo hemen yola çıkalım demişti de. Dikkatli ol sen Kendine dikkat et. <gülüyor> Merak etme konsüluyor. Lapaz'daki lizenin önündeki büyük alanda her gün 11 ile 12 arasında beni bekle. Hangi ha. gün bilemem ama bir gün geleceğim oraya <gülüyor> Merak etme sevgilim bekleyeceğim Bu kahrolası kasabadan kaçmamın tek sebebi sensin zaten Seni sevdiğim için Seninle beraber olacağım için kaçıyorum Seni seviyorum Santos Ben de seni çok seviyorum konsülyo Oryo, ne var? Bütün gece hiç durmadan yol aldık. Artık durup da mola versek iyi olacak. Katırları dinlendirmemiz gerek. Şimdi sırası değil. Ne kadar yol alırsak o kadar iyidir. <gülüyor> Neden bu kadar korkuyorsun Oryo? Kapataz'ın çalınan katırları için polise başvurduğunu düşünsek bile... <gülüyor> ...polis iki katır için bu güneşin altında kolay kolay dağlara çıkmaz. Öyle deme. Kapataz hatırlı bir adamdır. Polis mutlaka peşimize düşmüştür. Susadım bir bardak su versene Ama çok su içiyorsun oryo Böyle giderse sınıra varmadan susuz kalacağız Katırlar iyice yoruldu oryo On dakikalığına olsun molar edelim Hem biz hem de katırlar su içeceğiz Peki peki Saatlerdir katır üstünde oturmaktan benim ağrıdı. Oh. Of of of Hemen rahatını düşünme Santos Önce katırları bağlayalım Neden? Kaçbalarından mı korkuyorsun yoksa? Evet dostum, eğer bağlamasak başı boş kalırlarsa doğru kasabanın yolunu tutarlar. Yok ya, onca yol kat ettik. Geriye dönelim desen ben bulamam yolu. Bu hayvanlar nasıl bulsunlar? Bulurlar bulurlar. Katırlar akıllı hayvanlardır Santos. E. Eh, tamam işte şimdi bir yere kaçamazlar artık. Ah. Ah. Vay canına rüzgar çıktı Bu iyi alamet değil arkadaş Bunun arkası müthiş bir fırtınadır Gerçekten mi? Evet evet en iyisi katırları çözüp yola devam edelim Ama daha doğru dinlenmedik ki Dinlenmenin sırası değil Santos Sana fırtına çıkacak diyorum Kendimize sağlam bir barınak bulmalıyız Peki Peki öyleyse Vay canına. Hem fırtına hem de yağmur. Kötü bastırdı değil mi oraya? Ne yapacağız şimdi? En kısa zamanda bir barınak bulamazsak hepimiz ölürüz dostum. Dikkat et. Katırların yularını bırakma Santos. Tamam bırakmam. Hey neler oluyor? Bu sesler de ne? Santos taşlar. Heh? Fırtına dağlardaki taşları harekete geçirdi dostum. Dikkat et. Dikkat et de taşların altında kalma. Tamam. Sağ tarafımız uçurum sağ sol dikkat edin. Ediyorum Oryo Oryo şuraya bak. Karşıya bak Bir kulübe var orada Şükürler olsun dostum şükürler olsun Çabuk çabuk katırını kulübeye doğru sür Tamam Katırları ne yapacağız Oryo Ne demek ne yapacağız dışarıda kalacaklar İyi hadi içeri girelim hemen Dur dur Heh. Önce katırları bağlayalım da kaçmasınlar Tamam he Gök gürlüyor. Hava fena bastırdı arkadaş. Hadi katırını bağladıysan içeri girelim hemen. Tamam tamam bağladım. Ne hava be. sıklam oldum. Aslı olmazsak iyi Santos. Evet. Amma uyumuşsunuz be Hey oruyor Oryo kalk uyan artık ne hadi var, Ne oluyor Kalk hadi da <gülüyor> yağmurdan inmiş Dışarıda güzel bir hava var Gidelim hemen Tamam tamam Katırlara yiyecek bir şey verelim sonra ha? Katırlar Katırlar yok Santos Ne Yok mu? Lanet olsun. Lanet olsun. Ah. Yollarlarını koparıp kaçmışlar. İşte şimdi mahvolduk. Daha önümüzde kat edeceğimiz yüzlerce kilometrelik yol var. Bana bak Santos. Fazla uza uzağa gitmiş olamazlar. Gel. Gel benimle arayalım onları. Ah, tamam arayalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Of, oh, yoruldum. Değil koşmak adım atacak mecalim kalmadı oruyor. Durmakla olmaz Santos. Katırları bulamazsak sınıra varamayız dostum. Evet. Hele kapatas polisleri de peşimize takmışsa bizi kısa zamanda bulurlar. İyi ama dur dur dur dur. Bu ses, bu ses deney. Katır sesi değil mi? Evet evet evet katır sesi. İyi ama nereden geliyor bu ses Santos? Ha, i̇şte işte gördüm onları. Bak aşağıya bak oruyor. Vay canına bizim katırlar. Bizim kızıl Kızılderil'in biri sahip çıkmış Santos. Ne yapacağız şimdi? Aşağı inip katırlarımızı alacağız. Hey hadi çabuk. Ama aşağısı çok dik oruyor. Mecburuz. Buradan inemeyiz. Mecburuz dostum başka çaremiz yok. Kendini sırt üstü bayır aşağı bırak. Hadi dostum. Tamam. Kollarım soyuldu hep Mektep çocukları gibi şikayeti bıraktı ayağa kalk Bak kızıl kızılderili bizim katırları buraya doğru getiriyor Aha, Tamam tamam Hey hey sen Sen dur orada bakayım Ne var ne istemeksiz Söyle bakalım Nereden buldun bu katırları eh, Bu katırlar benim Yalan söyleme onlar bizim katırlarımız Çaldın onları sen Hayır ben çalmadım Onları ah. buldum Tamam işte o katırlar bizim Dün gece kulübenin önünde bağlamıştık. Bu katırlar benim. Bana bak arkadaş. Katırlar benim deyip durma. Bu katırlar bizim. Fırtınadan korkup kaçmışlardı. Bu katırları ben buldum benimdir. İşinize gelmiyorsa gidin polise başvurun. En yakın karakol buraya 15 kilometre uzaktadır. Seni alacak elif seni al bakalım. Şimdi gösteririm sana ben. Varıyor dikkat et. Kızıl delili bıçak çekti. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Dayan oruyor yardıma geliyorum. <gülüyor> Bırak vur vur yakala kaçarlarsa mahvoluruz oh. <gülüyor> hay aksi <gülüyor> durun durun diyorum be katırlar saltan saltan yardım et bu kızıl dereli öldürecek beni köpek dur yapma dur hay aksi öyle hmm? öldürecek katırları da bırakamıyorum oh. <gülüyor> şu taşla korkutayım kızıl dereliyi Al bakalım. Aferin. Tam isabet. Namussuz yerli. Az kalsın öldürecekti beni. Tam zamanında attın taşı Santos. Bak bakalım. Şu kızıl derili hiç hareket etmiyor. Bayılmış mı? Olur. Vay canına be. Adam ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Evet. Attığın taş kızıl derilinin kafasını fena yarmış, gebermiş. Hadi. Hadi katırlar al tüyelim hemen buradan. Ha, aman Allah'ım. Kızıl deriliyor öldürdüm ha. Boş ver. Zorla kaşındı namusuz. Hadi. Üzülme yasını tutacak değiliz ya herhalde. <gülüyor> ha? Ya ama ya polis çesidi bulursa. Korkma dostum bizim öldürdüğümüzü ispatlayamazlar. Hadi toparla kendini de bir an evvel katırları bindirip kaçalım buradan hadi. Oraya. Doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Elbette. Batı şu yönde. Tam karşımızda. Hiç merak etme. Sınıra daha ne kadar yolumuz var oraya? Bilmiyorum. Ama en az... ...üç dört günlük yolumuz vardır herhalde. Peki. Katırların bu yola dayanabileceğini sanıyor musun? Merak etme dostum. Dayanıklılık bakımından katırlar... ...develerden sonra gelir. Biraz dinlendirsek mi acaba hayvanlar? Hayır. Sınır geçinceye kadar... ...ne biz ne de katırlara dinlenmek yok. Aman Allahım, şuraya, ileriye bak oruyor. Nereye? Vay canına, kızıl dirirler. Çabuk, çabuk sımsıyalım. Geç kaldık, bizi gördüler. Bak, hepsi bize bakıyor. Lanet olsun, kaçacak olursak herifleri huylandırırız. Çaresiz içlerinden geçerek yolumuza devam edeceğiz dostum. Haklısın, doğru üzerlerine yürüyelim. Merhaba arkadaşlar, bugün buradan bir kervan geçti <Gülüyor> mi? Dün geceki fırtınada birbirimizi kaybettik de. Yok kervan görmedik biz. Ya. Peki şu anda neredeyiz biz? Karcaval bölgesindesiniz. Ee, buradan çok mu uzakta? Çeker iki gün yaya giderseniz. Oo bu iyi işte. Demek ki doğru yoldaymışız. Geceyi burada köyünüzde geçirebilir miyiz? Tabii. Oryo. Neyim var? Neden yatıp da uyumuyorsun? Bütün bir gün katır sırtında yol aldık. İçim rahat değil Santos. Bu suratsız kızıl derillere hiç güvenmiyorum. Neden? Onların neyi ne zaman yapacakları belli olmaz hiç dostum. Hoşlanmadıklarına eminim. Belki de şu anda içlerinden birini bizi ihbar etmek üzere polise bile yollamışlar. Gerçekten mi? Elbette. Düşünsene. Bugün senin öldürdüğün kızıl derili mutlaka bu köydendir. Bu saate kadar dönmediğini görünce onu aramaya çıkmışlardır. Belki cesedini bulmuşlardır bile ha. Bu durumda da ilk şüphelenecekleri kişi biz oluruz. Haklısın. Ne yapacağız peki? Vakit gece yarısını geçti dostum. Köy halkın derin bir uykudayken hemen tüyelim buradan Santos. <Gülüyor> Sen bilirsin. Sınırı geçtikten sonra iki gün hiç kalkmadan uyuruz. Hadi. <Gülüyor> ha. Amma sıcak be. Keşke yola çıkmadan önce... ...başımıza birer şapka alsaymışız. Güneş beynimin içine işledi arkadaş. Yiyeceğimiz azaldı. İçeceğimiz azaldı. Sınıra kadar sağ kalırsak çok iyi. Ya sen de bir şeyler söylesene oruyor. Hiç sesin... Ha? Vay canına. Oryo. O oryo. Oryo yere düştü Oryo Oryo neyin var Aman Allah'ım Ter içinde Güneş çarpmış bunu Aksineye bak Sınıra da az bir yolumuz kalmışken Ne yapacağım şimdi ben Oryo'yu bu vaziyette bırakıp gidemem Bu sesler de ne Baycan'ına attı polisler. Hem de bir sürü. Bir yerlere sakla balıyız. Şu iri kayanın arkasına gidelim. O bizi gizler. Tamam. Tam da bayılacak zamanı buldum de oryo. Gel bakalım, gel gel gel. Hadi. Of, be, of, be, oryo baya da ağır mısın Ha? Tamam işte. Oruyu sakladım. Evet, katırlar. Aman Allah'ım katırları unuttum. Tüh. Polisler katırları görürse burada olduğumuzu hemen anlarlar. Ha, burdalarmış. Allah'tan kaçmamışlar. Gelin bakalım buraya katırlar. Gelin hadi, hadi çocuklarım gelin. de, de, de. hadi hadi gelin bakayım gelin gelin gelin. Ha? Hadi geç, geç, geç. Tamam tamam çökün şimdi çökün çökün çökün, çökün. hadi. Aferin size. Tamam. Bu kaya hepimizi gizler. Sakın kişneyim yine, Tamam mı? Kişnemek yok. <gülüyor> ah. Çok şükür bizi görmeden geçip gittiler. Evet. Şimdi oruyu iyileştirmeye kaldı iş. Su. Su. Evet. Evet. Önce bol suyla ateşini bir güzel almalıyım. Ama dur. Önce güneşten korumak için şu üstümdeki pardü suyu Orion'un üzerine çadır gibi koyayım. Ha. Evet, bu da oldu. Tamam. Ede, evet. orayı güneşten korudum. Şimdi de suyla ateşini almaya çalışayım. Evet. Tamam. Ma ateşi var Orion'un. Adamın alnı alev alev yanıyor. Ben de çok susadım ama. ...içmeyeceğim... ...su o kadar az ki... ...en iyisi katırlara içermek... ...onlarsız sınıra varmamız imkansız... ...Santos... ...Santos... ...Oryo... ...şükürler olsun sonunda kendine gelebildin... ...ne oldu bana Santos... ...hatırlamıyor musun... ...başına güneş geçmişti... ...az kalsın ölüyordun arkadaş... ...sahi mi? Evet, nasılsın şimdi? İyiyim... Oh, ...sadece biraz başım ağrı. O da geçer merak etme... ...resmen ölümden döndüm ben... Oh. Peki ya polisler... ...onlardan bir haber yok değil mi? Olmaz olur mu? Tam sen hastalanıp da bayıldığın anda... ...bir sürü polis bu tarafa doğru gelmeye başlamıştı... E, görmediler mi bizi? Hayır, onlardan önce seni ve katırları bu kayanın arkasında... Bin güçlükle saklayabildim ah. <gülüyor> Onlar da bizi görmeden geçip gittiler Artık hürü zor yol Eğer iyiysen Hemen yola çıkabiliriz ah, İyiyim iyiyim dostum Kendime geldim <gülüyor> Hemen katırlara binip yola koyulalım tamam. Eğer bütün gece hiç durmadan ilerlersek sabah sınıra varmış oluruz <gülüyor> Madem öyle hemen yola koyulalım ahbab. Hadi ...birkaç saate kadar... ...bir su kaynağı bulamazsak... ...katırlak susuzluktan çatlayacak oryu. Korkma, katırlara bir şey olmaz. Aha. Bazılarının altı gün aç... ...susuz kalabileceğini söylerler. Aha. Hem sonra sınıra iyice yaklaştık dostum. Aha. Birkaç saat sonra... ...şiride oluruz. Sahimi, Bu kadar yaklaştık mı sınıra? İşte başardık dostum. Bak... Sınıra geldik işte işte tabelada ne yazıyor bak... Şili, Şili, evet. Şili. <gülüyor> Yaşlasın başardık. <gülüyor> Şili'ye geldik koruyor! Artık hürüz, hürüz artık. Kaşili ah, canım Şili. <gülüyor> şimdi, şimdi bütün iş buradan La Paz'a gitmeye kalıyor. La Paz'a gideceğim ve orada kilisenin meydanında her gün saat 11 ile 12 arası sevgilimi konsüliyomu bekleyeceğim. Ya ama senin neyin var orada? Şili'ye geldiğimize sevinmedin mi? <gülüyor> üzgün gibi bir halim var Haklısın, üzgünüm Santos Senin gibi bir arkadaştan ayrılacağım için kendimi çok üzgün hissediyorum Şey, eğer istersen ayrılmayabiliriz Sen de burada bizimle birlikte Şili'de kalabilirsin Hatta birini bulup evlenebilir, çoluk çocuk sahibi bile olabilirsin Yok, hayır ayrılacağız Santos ...çünkü buna mecburum. <gülüyor> dur, dur, dur, dur. Şaka mı yapıyorsun oryu? Kaldır ellerini. Dur. Ya ama... ...neden o tabancayı üzerime doğrulttun? Bak, şakanın sırası değil dostum. Şaka falan yapmıyorum ben. Ya ama niyetin ne? Neden tabanca çektin bana? Seni öldüreceğim de ondan. Ne? Öldürecek misin? Şaka yapıyorsun galiba. Hiç bende şaka yapacak bir hal var mı Santos? Ya ama neden... Neden öldüreceksin beni Horyo? Sebebini çok mu merak ediyorsun? Evet. Dinle o halde. Hani kasabada sana konsilyo için şırfıntı dediğim o gece yüzüme attığın yumruğu hatırlıyor musun? Evet ama ben... işte o yumruğu hazmedemiyorum Santos. Aman Allah'ım. Şimdi sen beni o yumruk yüzünden mi öldürmek istiyorsun Evet. Yani? O yumruğu yediğim gece içimden bunu sana pahalıya mal edeceğime yemin etmiştim Santos... Ertesi günü hemen Kapataz'a giderek her şeyi anlattım. Senin onun karısına göz ve karısını kırıştırdığına söyledim. Ama Allah'ım bunu nasıl yaparsın Oryo? Kapa çeneni. Sonra Kapataz'a senin kaçma planlarını anlattım Santos. Sanmıştım ki Kapataz öfkeden çıldıracak ve seni geberticekti. Ama öyle olmadı. Kapataz son derece sakin bir ifadeyle dinledi beni ve hemen bir plan yaptı. Ne planı? Seninle kaçmamı teklif etti bana. Katırları almamı da o söyledi. Bu tabancayı da o verdi bana. Neden? Seni öldüreyim diye anladın mı? Ondan sonra da seni katırlardan birinin sırtına bağlamamı söyledi. Hiç merak etme hayvan seni kasabaya kadar tıpış tıpış götürür. İyi ama neden beni öldürüp de cesedimi katır sırtında kasabaya yollayacaksın? Çünkü katır seni kapatasın ahırına götürdüğünde o güzelim cesedini konsülo görecek. Ve böylece kapatas hem senden hem de karısından intikamını almış olacak. Kapatas denen namusuz karısına vurgun. İhanetine rağmen ondan vazgeçemiyor. Herkesin bir kusuru vardır. Kapatas da senin derdin aynı. İkiniz de konsörüye tutkunsunuz. Ama benim tutkum başka. Ben paradan başka hiçbir şeyi sevmem arkadaş. Peki beni öldürmen için Kapataz'dan para mı aldın? Almaz olur muyum? Bak. Ha, görüyor musun? Dünya kadar para var burada dostum. Bak. İyi ama hepsi de ortadan kesilmiş. ...bir işe yaramaz ki. Şimdi yaramaz. Ama seni öldürür de... ...cesedin kapatasını eline geçince... ...adam kendisindeki kesik paraları bana gönderecek. Ve böylece ben de zengin bir adam olacağım. <gülüyor> Çıldırmışsın sen. Yapamazsın bunu. Öldüremezsin <gülüyor> beni, Oryo. Neden dostum? Çünkü ben senin arkadaşınım. O yumru vurana kadar öyleydin Santos. Delirdin mi sen, Oryo? Bir yumruk için bir adam öldürülür mü? Doğru. Bir yumruk için bir adam öldürülmez ama... ...ben seni özgürlüğümü kazanmak için... ...para için öldüreceğim... ...tekrar o maden ocağına dönmek istemiyorum Santos. O ocaklarda insanın yalnız yüzü değil... ...ciğerleri de kara oluyor çünkü. Ama ben senin iki kere hayatını kurtardım Oryo. İlkinde katırlarımızı çalan o kızıl dereli ...seni bıçakla öldürüyordu. İkincisinde ise... ...dün başına güneş geçtiğinde... ...isteseydim seni o güneşin altında bırakır... ...katırları alıp sınıra gelebilirdim. Şimdi... ...sen beni tutmuş öldürmeye kalkıyorsun. <gülüyor> Bunun için sana teşekkür ederim Santos. Ama senin yüreğin yufkadır diye... ...ben bu işten vazgeçecek değilim. Kusura bakma... ...seni öldürmem gerekiyor Santos. Çıldırmışsın Hiç sen. Hiç bile değil dostum. Resmen çıldırmışsın. Hiç bile. Esas kapatasın karısını kaçırmaya kalkışmakla çıldıran sendin. Anlıyor musun? Neyse... ...dua edeceksen izin veriyorum sana. Yapma oraya. Eğer amacın kırılan gururunu kurtarmaksa... ...zaten beni Kapataz'a ihbar ederek bunu yaptın. Öldürüp de eline ne geçecek? Boşuna nefesini tüketiyorsun Santos. Öldüreceğim seni anlıyor musun? Ayrıca beni boşuna öldüreceksin. Kapataz sana para mara yollamaz. Hem katırların ayakta duracak hali bile yok. Ne benim cesedimi ne de bir başka bir şeyi kasabaya götüremez. <gülüyor> Merak etme götürürler dostum götürürler. Katırlar yolda suyu da bulurlar. Bu hayvanlar insandan çok daha dayanıklıdır. Oğanı <gülüyor> yapsam toz. <gülüyor> Tetiği çekiyorum. <gülüyor> Ey kabatas. Tabatağız Doktor sen de mi buradasın? Ben işime vurayım dostum. Senin gibi yalnızlığımı paylaşacak bir karım yok. Ama sen neden bu berbat mihadesin ha? Yoksa madenciler için getirilen kiralık kızlarla görül mü eğlendireceksin ha? Hayır biraz kafayı bulacağım. Ee, kaçaklarda bir haber var mı? Şu Santos'la Urur'a ve tabi içi katırdan Henüz yok ama olacak hiç kimse Kapataz'ın elinden kaçamamıştır bugüne kadar Onlar da kaçamayacak doktor Ama gene de kaçtılar işte Bir aydan fazla oldu Ne kaçakları ne dekatları bulamadı polis Ben Kapataz'ım doktor Yani bu kasabanın, madenin, işçilerin Hatta senin efendinin ben Bu yüzden ne diyorsam o olur onlar ölü ya da diri önünde sonunda geri dönecekler doktor. Peki ne zaman? Çok yakında doktor, çok yakında. Belki bugün, belki de biraz sonra. Şöyle ya da böyle işlerinden biri katır sırtında buraya, bu kasabaya geri gelecek. var kapadaz. O iki adam katırları alıp kaçtığından bu yana doğru dürüst uyumuyorsun. Yemiyorsun. Nedir bu hali? Hiç. Sadece bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Mutluluğu sevgili consuelo. Mutluluğu bekliyorum. O mutluluk önünde sonunda buraya bir katır sırtında gelecek. Katırla mı gelecek? Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi katırlardan biri geldiği zaman anlayacaksın sevgili consuelo. Şuraya bakın gökyüzüne bakın. Akbabalar gökyüzü akbabalarla dolu. Bir yerlerde mutlaka bir ölü var ki bu leş kargaları toplu halde uçup duruyorlar orada. Evet, doğru. Öyledir. Mutlaka öyledir. Bu da ne? Bir katır son surat buraya üstümüze ah. doğru geliyor. Sırtında bir şey var. Evet. Katırı tutun Katırı tutun şiş, şiş. Şiş. Sakin, ol, sakin, sakin, ol. sakin ol Sakin ol Aman Allah'ım Şuraya bakın Katırın sırtına bakın Bir ceset var Katırın sırtında bir ceset var Birisi öldürüp sırtına bağlamış Yardım edelim Yardım edin indirelim şu cesedi Şu bakın Ceset paramparça olmuş Hayır Hayır, dokunmayın ona! Cesede dokunmayın! Urtsuzluk getirir. Köyümüze lanet getirir o! <gülüyor> lanet getirir, lanet getirir, <gülüyor> evet. Vurun sırtına onu, devam etsin yoluna atın! Hadi. Hadi devam et! Hadi. İşte gidiyor! Aşağıda ceset! Gökyüzünde de akbabalar gidiyor! ''Adım gibi eminim ki Katır gelecek ve sırtında o, oh, o kahrolası Santos'un cesedi olacak. Oruro çoktan öldürmüştür Santos'u. Adam para canlısı, bendeki kesik paraların yarısını alabilmek için gözünü bile kırpmadan öldürecektir Santos'u. Katır Santos'u buraya getirecek, ben Consuelo'yu buraya çağıracağım, Katır'ın sırtındaki cesedi göstereceğim ve böylece intikamımı almış olacağım.'' Ah konsero ah Neden Neden ihanet ettin bana Oysa ben seni deliler gibi seviyorum Neden yaptın bana bunu Kabatas yatmadın mı sen daha Hayır Neden Uyku tutmadı da ondan Ya sen sen neden yatmadın Beni de uyku tutmadı ondan Senin ne derdin var ki Uyku tutmadı Hiç hiçbir derdim yok Hayır, var. Yoksa uyurdun. Sen de o iki aptal madenci kaçtığından beri doğru dürüst geceleri uymuyorsun. Bunun özel bir nedeni mi var? Ben... Ne alakası var ki? Ben o madencileri tanımam bile. İkisini de mi tanımazsın? Evet, ikisini de tanımam. Bundan emin misin güzelim? Ne demek istiyorsun sen? Hiç. Hiçbir şey demek istemiyorum canım. <gülüyor> Senin derdin ne peki? O iki madenci kaçtığından bu yana asıl geceleri uyumayan sensin. Sinirli olan sensin. Gündüzleri avluda, geceleri de pencere önünde bekleyen sensin. Ne beklediğini sorabilir miyim? Bunu daha önce de sormuştun Consuelo. Neyi bekliyorsun? İçimin rahatlamasını. Yüreğimde hiç durmayan ve her saniye giderek artan... ...öfke fırtınasını dindirecek bir şeyi bekliyorum sevgilim. Nedir o? Bir katır. Ne? Bir katır mı? Evet, bir katır üstünde ceset taşıyan bir katır. Aman Allah'ım! Sen neler söylüyorsun kapadaz? Neler söylediğimi ya da neler söyleyeceğimi o katır geldikten sonra anlarsın konselo. Gir. Senyor Kapadaz, Senyor Kapadaz, efendim, şaşılacak bir şey oldu. Sakin ol da anlat be adam, ne oldu? Ka katır efendim, çalınan katırlarımızdan biri geri döndü. Ne? Geldi mi? Evet, katır geldi mi? Evet efendim, aşağıda avluda. Katır'ın durumu çok kötü. Yara bere içinde. Peki yalnız mı? Hayır senyor. Korkunç. Korkunç bir şey var sırtında. <gülüyor> tamam işte. <gülüyor> tamam. Beklediğim şeyi de getirmiş. Konseylo <gülüyor> benimle avluya gel. Ama... Sana benimle avluya gelmeni emrediyorum Konseylo. Orada senin görmekten memnun olacağın bir şey var sevgilim. Hadi gel benimle. <gülüyor> Güzel, Oruro dediğimi yapmış ve ötekini paketleyip Katır'ın sırtında yollanmış. <gülüyor> Consuelo, Katır'ın sırtındakini görüyor musun sevgilim? Nedir o öyle? Neden yanıma gelmiyorsun güzelim? Gel, korkma. Katır'ın sırtındaki bu şey sana gönderildi. Senindir o. <gülüyor> ne, nedir bu böyle? Bir ceset. Aman Allah'ım bu nasıl bir ceset? parça olmuş. Cesetlikten çıkmış. Ama yine de yüzüne bir şey olmamış. Bak yüzü aşağıda. Cesedi didikleyen akbabalar yüzüne bir şey yapamamış. Peki kime ait bu ceset? <gülüyor> Senin çok yakından tanıdığın biri. Hadi kaldır başını da bak bakalım kimmiş. Ha, ben, ben söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Anlarsın Şırfıntı anlarsın. Hadi kaldır cesedi saçından da bak yüzüne kimmiş biz de öğrenelim. Hayır yapamam. İsteme bunu benden. Yapamazsın ha. Ama bu ceset diriken her şeyi yapıyordun. Şimdi adam ölünce yapamam diyorsun. Emrediyorum sana Costello. Cesedi kaldır ve yüzüne bak sonra da kim olduğunu bana söyle. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayarak beni yumuşatamazsın Consuelo Ne diyorsam onu yap Hadi tut cesedin saçlarını ve yüzüne bak kimmiş görelim Tut diyorum sana be kadın Peki Bak bakalım sevgilinin suratına Bak hadi dedim sana hadi Peki Gülme şırkıntı gülme Kırıştırdığın sevgilinin suratı pek boşuna gitti ha. Yoksa Santos denen o namuslunun suratı çok mu komik geldi sana ha? Neden sen de bakmıyorsun bu sırada kapadas? Baksana ben tanıyamadım. Belki sen tanırsın kim olduğunu. Ne ne ne demek istiyorsun? Dur bakayım. Aman Allah'ım. Bu, bu bu o değil. Bu Santos değil. Bu Oreo. Oruyor bu olamaz olamaz. Bak cesedin dişleri arasında da bir şeyler var. Ah kesip paralarla bir denot var. O kısara ne yazıyormuş? Lanet olsun lanet olsun. Senor kapataz. Hediyemi lütfen kabul ediniz. Sevgili eşiniz konseloya gelince ona kendisini deniz kıyısındaki beyaz boyalı bir evde Ömür boyu bekleyeceğimi söyleyin. İmza Santos Topija. Şeytanın dönü, şeytanın dönü kahrolasıca elim. Topija, Topija. Buyurun senyor kapatın. Tabancamı ver, çabuk tabancamı ver bana. Peki efendim, buyurun. Geber, geber, geber. Seni hayvan. Neyse de zavallı katırdan neden öldürdün onu? Kapa çeneni. Neden beni de öldürmedin? O zavallı hayvanı neden öldürdün? Sana ihanet eden bendim o değildi. Hayır, o da ihanet etti. <gülüyor> O katır da senin gibi beni aldattı. Beklentilerimi boşa çıkarttı. Katırdan ne bekliyordun ki? Ha, buraya bana sevgilin Santos'un cesedini getirecekti o. Ama o namussuz hayvan başka birini getirdi. O da senin gibi aldattı beni. Madem öyle beni de öldür. Hadi ne duruyorsun ha. öldür beni. Ha. Öldür de bu kahrolası hayattan kurtar. Ha. Hadi ne duruyorsun çek tetiği çeksene. Çek hadi çek. Ya, hayır... İsteme bunu benden Konseylo. Seni, seni öldüremem. Çünkü, çünkü seni seviyorum konselo Seni seviyorum. Bu uğursuz Karolası kasabadaki tek kadın sensin. Ve ben de seni seviyorum. Vahşi Oyun adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.